İyi akşamlar. Hayırlı akşamlar efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, hocama bir sorum olacak tamam? Buyurun. Bu muta birlikteliği, mutan hikâyesi ee, e. zaman zaman televizyon programlarında gündeme geliyor. Bunun hükmü nedir? Ee, yani muta birlikteliğinde bundan bir e, insanlar kısmına namaz kılınabilir mi? Bunu soracaktım hocama. Hmm. Evet, teşekkür ederiz. Hayırlı akşamlar diyoruz efendim. Mutan nikahı. Evet. E önce mütean nikahı nedir diye e, olaya baktı, başlayalım. E, mütean nikahı belirli bir süre içerisinde, belli bir ücret veya meblağ karşılığında yapılan bir evliliktir. E, yani bu evlilik yani karşılıklı bir ne yapmak menfaatlanmadır. Yani sürekli bir evlilik, yani bir ömür boyu birlikteliği amaçlamayan bir evlilik şeklidir. Ve e, bu sahih kaynaklarla Aziz Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Hayber Fethi'nde, e, cereyan eden bir hadise. O hay, Hayber Fethi ile birlikte bir takım hükümlerde de değişiklikler söz konusu. Bunlardan birisi de mütan nikahının yasaklanmasıdır. E, odur budur. Biz mütan nikahının e, Hayber Fethi'nden sonra İslam ümmetinde yasak olduğunu biz biliriz. Hı hı. Ama e, tabi bu hadisi farklı yorumlayan hatta Ehl-i Sünnet mezhepleri dışında özellikle Şia diyelim e, veya Caferi'ler bunu e, mütah caiz olduğunu söylemektedirler. Peki insan kendi inancına bağlı olarak yani bu iştihatla hareket eden bir insanın herhalde e, yani yaptığı iş bize göre bizim inancımıza göre ve mezhebimize göre e, çok tasvip edilen bir durum olmasa da e, o kendi diyelim ki belir kişilerinin veya mezhep imamlarının görüşü doğrultusunda hareket ediyorsa e, bunu da din dışı saymayız. Yani dolayısıyla bir caferi bir insan namaz kıldırıyorsa bunun arkasında namaz kılmakta da bir engel yoktur. Hmm. Veya böyle bir uygulama içerisinde şöyle düşünelim. Bizim fıkıh kitaplarımızda da şu vardır yani fasık bir imamın arkasında namaz kılınır mı? Bu tartışılmıştır yani kerahat de olsa birlikte namaz caizdir. Evet. Bunu da illa bu ifademizden şu anlaşılmasın. Yani bunlar fasıktır, günahkardır demek değil mezhep farklılıkları namaz kılmaya veya birisinin mezhebi farklıdır diye onun imam olması diğer farklı mezhepteki bir kişinin de cemaat olması dinen aykırı şeyler değildir. Evet. Kısaca. Peki hocam mütenekah. Biz mütenekahı, mütenekahı nedir? Aslında dinimizce Ehl-i Sünnet e, ulemasına göre nedir? Yasaktır. Evet. ifade ederim. Diğerlerinin peki bunu caiz görenlerin delili nedir hocam? E, yine yine yani aslında konu ile ilgili e, yani sarih bir ayet yoktur. Ama konuyu yasaklayan şey hadistir. Hı hı. E, tabii o zaman hadisin e, sıhhatine belki e, vuruş şekline falan itirazları var ilgili mezheplerin. Yoksa biz o hadisi e, gerekçe göstererek ne diyoruz? Mütannik yasaklandığını söylüyoruz. Ama onlar da hayır hala geçmişte nasıl varsa bu uygulama devam etmektedir diye ne yapıyorlar? Hadisi yok sayıyorlar. Mesele bundan ibarettir. Evet. Yani burada da hadisi yok saymanın tehlikelerini görebiliyoruz. E, mutlaka öyle. gerekçelendiriyorlar. Yani şimdi detaya inmek Hı -hı. bir müteahhitliği bu programda tartışmak belki yerinde evet, olmaz. Onun Dolayısın için olacağım. biz sadece öyle diyelim. Mutlaka belli kendilerince gerekçeleri var. Onu ifade edelim. Evet.